küfrül-i'rat dediğimiz yani yüz çevirme nedir yüz çevirme? umursamama, takmama ilgilenmeme ne ahiretle ne hesap günüyle ne diriliş günüyle ne cennetle ne cehennemle ne helalle, ne haramla ne küfürle ne tevhidle ne içkiyle ne suyla adam bir dünyalık Adam dünyada öyle bir yaşıyor ki arabaya biniyor. İşine gidiyor. Haram yiyor. Helal yiyor. Zina ediyor. Namaza da gidiyor. Cenaze oldu mu cenazeye? Değil mi? Düğün olduğu zaman düğüne. Demiyorlar mı? Diyor ki anneciğim var bir tane. Oğlum diyor düğün zamanı düğüne Allah muhafaza. Bak diyor cenaze zamanı da cenazeye gidilmeli. Ben de anneme diyorum ki anneciğim. Yani biraz şeytandan, biraz Allah'tan, yani böyle olmaz. Ya şeytan yolunda gitmeli, ya Allah yolunda gitmeli. İnsan iki yüzlü olmamalı, münafıkça davranmamalı. Yani ben annemden bir örnek verdim. Ama sizin çevrenizde böyle şeyler duymuyor musunuz? Kardeşim diyor, yani bir kadeh içeceksen bundan ne çıkar? Adam bir kadeh içtiği gibi ardından da cuma günü cuma namazına gidiyor. Yani... Bu insanlar ne Peygamberi doğruluyor ne inkar ediyor. Ne Kur'an'ı inkar ediyor ne Kur'an'ı hayatta yaşıyor. Ne namazı inkar ediyor ne de namazı kılıyor. Anlatabildim mi? Yani hayatlarında hakla batıl sorunu yok. Hak nedir, batıl nedir araştırmıyor, soruşturmuyor. Şimdi böyle insanlar biz ne diyoruz ilgisizler, umursamazlar. Takmazlar. Neyi takmaz? Umursamaz, ilgilenmez. İslam'ı takmıyor. Kardeşim yediğim helal mı, haram mı? İşlediğim bu fıkıhta harama, helale giriyor mu? Açtığım bu dükkanda, sattığım bu malzemelerde helal ve haram hududuna dikkat ettim mi? Bunlar onların meseleleri değil. Dolayısıyla biri mesela Allah'a küfür etmiş veya biri İslam'a hakaret etmiş... Veya örneğin Esed gibi zalim ve kafirler Allah'a düşmanlık etmiş. Kardeşim niye düşmanlık ediyorsunuz deyip böyle saflarını bile netleştirmeyen insanlardır. O halde küfrü irat dediğimiz nedir kardeşlerim? Yüz çevirme. Hak'tan yüz çevirme. Yani yüz çevirmek için ya Kur'an ya Peygamber ya İslam senden yüz çevirdim. Ben seni dinlemiyorum demekle de değil sadece. Hiç tatmıyor, umursamıyor. Acaba söylediğim sözle dinden çıkar mıyım? İnsan bazen öyle bir söz söyler ki diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, cennete gire, öyle söz söyler ki diyor onunla da diyor cehenneme iner. Neden? O söz Allah indinde öyle bir büyür ki, o büyüyen ya ona cennet kapılarını açar ya da cehennem kapılarından bir kapıyı açar. O yüzden bu gibi insanlara biz ne diyoruz kardeşlerim? Hak onlara anıldığı zaman ondan uzak kalırlar. Mesela bizim sizin gibi öne salih kardeşler açık sohbetlere Müslümanları davet ediyorlar uzun yıllardan beri. Ee, diyor ki mesela Mustafa hocam valla ya hocam kaçıncı kez çağırdım? Bir kez çağırdım, üç kez çağırdım, beş kez çağırdım diyor. Sizin gibi diğer kardeşler de öyle diyor. Ya hocam her defasında bir mazeret, her defasında bir bahane buluyorlar. Şimdi bu kardeşlerimize direkt bunlar kafirler demiyoruz. Muayyen bir şahsın üzerinde durmuyoruz. Yanlış anlaşılmaktan korkarım. Yani bu tür şeyler de büyük insanı küfre düşürebilir. Adam umursamıyor. Gidim dinimi öğreneyim, kitapla sünnetle kavrayayım. Şirk nedir? Tevhid nedir? Bunları kavrayayım demiyor. Adam Allah'a et ve kemik bürüyor, giydiriyor. Adam onu temize çıkartıyor. Adamın indinde şirk ve tevhid farkı yok. Ama hocasından geldiği için ne yapıyor? Hoca doğrudur, haklıdır mantığıyla hareket ediyor. Yani bu da öyle o maddelerin içerisine giriyor mu Zafer hocam? Dolayısıyla şirk nedir? Tevhid nedir? Sünnet nedir? Bidat nedir? Bunları da soracağız, ilgileneceğiz. Ben öyle ilgisizler, umursamazlar görüyorum ki adam bidatın içinde yüzüyor ama maalesef kalkıp da Demiyor ki kardeşim yaptığınız bir bidattır. Yarın mesela regaip kandil olacak. Biz istesek regaip kandilinde burayı tıklım tıklım doldururuz. Tıklım tıklım. Doğru mu değil mi? Kardeşim Allah'ın rızasını kazanmak önemli. İnsanların kellelerini çoğaltmak önemli değil. Kardeşlerim dostlarım asıl olan nedir? Allah'ın rızasını kazanma. Biz Allah'ın rızasını ancak O'nun bize emrettiği yollarla kazanırız. Hevamızdan aklımızdan dinler, metotlar, kurallar, kanunlar koyarak olmaz. Regaib kandilinde yapacağımız o amellerimizin Allah indinde kabul olacağını nereden biliyoruz? Bu kandillerin dinde olduğuna dair dediklerimiz nelerdir? Allah ve Resulü bu kandillerden haber verdi mi? Sahabi bu kandilleri kutladı mı? Bu kandillerin bize ne getirisi olur, ne hayrı olur, ne faydası olur. Belki birkaç tane Müslüman o gün, belki namaza başlar ama bizim Allah'ın dininde çıkarttığımız, dininde çıkarttığımız bu bidatin Allah'ın dindeki cezası ne olur? Allah Resulü demiyor mu? Kim bir amel işlerse ve o amel de emrimizin dışındaysa o amel merduttur, reddolunmuştur. Kandil gecesi bu dinde var mı? Yok. Delinle sabit mi? Yok. O halde bu hadis gereği kim bir amel işler? O amel de peygamber tarafından yapılmamışsa bu amelden dolayı bidate girer. Bazıları bu fıkhı anlamıyor. Kardeşim peygamber yapmamışsa bu da sünnettendir. Terk etmen de sünnettendir. Nitekim hadis Abdurrahman bunu açıkça ifade ediyor. O halde değerli kardeşlerin yüz çevirmenin umursamamanın da ne kadar küfre düşürdüğünü gördük.